Doğumda Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün iklim değişikliğine uyumla ilgili son dönemde karşımıza çıkan en güzel projelerden birini konuşacağız. Ama konuya dönmeden önce bu bölümün destekçisi Leyla Gören Sümer'e bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölüme olan katkıları için. Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli gelişmelere sahne oldu. Açık Radyo'da yakından takip ettiğiniz gibi Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin önü Avrupa Parlamentosu'nun da kabulüyle beraber iyice açıldı. Anlaşmayı küresel sera gazı salımlarında en az %55 paya sahip olacak. 55 ülkenin kabul etmesi gerekiyordu. Bu eşiği bu hafta aşmış olduk. Anlaşma sera gazı salımlarının azaltılması için umut verici. Ama tabii mevcut durumun dahi iklim değişikliği ile ilgili iklim üzerinde ciddi değişikliklere neden olacak sonuçları olacağını söyleyen birçok araştırma var. Zaten araştırmalar değil haberleri okusak bile bunu fark etmek mümkün. Bu programı kaydettiğimiz saatlerde Matthew Kasırgası Haiti'den Amerika'ya doğru. Yoluna maalesef ilerliyordu e Tabi yalnız aşırı hava olayları değil Ekolojik döngüler ve su döngüleri üzerinde de iklim değişikliğinin son derece olumsuz etkileri var Dolayısıyla iklim değişikliği ile uyum Üzerinde çok konuşmamız, kafa yormamız gereken Ve iyi örneklerini de bulmuşken Yaymamız gereken bir konu başlıyor olarak karşımızda Bizde bugün tam böyle bir konumuz ve konuğumuz var Son dönemlerde iklim değişikliği ile uyum konusunda Yerel Yönetim ve STK işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkan bir proje var. Bunu konuşacağız. Telefon hattımızda Müge Tokuş Coşkun var. Müge Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, Müge Hanım, Peyzaj Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri. Aynı zamanda da konuşacağımız projenin Çankaya Belediyesi'nde proje koordinatörü olarak da görev alıyor. Bugün de projeyle ilgili yoğun bir gündeminiz vardı. Bunun arasında bize vakit ayırdınız ve konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ne demek? Rica ederim. Aynen yoğun bir gündemdi ama sizlerle konuşmak, yaygınlaştırmak bizim için de önemli. Şimdi konuya geçmeden önce çok kısa peyzaj araştırmaları derneğini de e, tanımak isteriz. Daha önce programa konuk olmamıştı e, dernek. Kısaca bahsedersek hı hı. daha sonra projeyle devam edelim. Peyzaj ilaçtırmaları derneği 2012 yılında kurulmuş bir dernek. Ee, daha çok sadece peyzaj mimarlarının çalışmalarına e, yer vermektense interdisiklimler çalışmaktan e, hoşlanan bir dernek diyeyim. Ee, yani üye portföyünde arkeologtan avukata kadar geniş bir disiplin bulunmakta. Yani şu ana kadar UNDP projesi yapmış e, durumda önceki geçmişinde ve ilk AB projesi bu bahsettiğimiz proje olacak. Yağmur hasadı yoluyla iklim değişikliğine uyum projemiz e, ve aynı zamanda ulus ekoloji ile ilgili uluslararası bir kongre düzenlemişti. E, bu konuda iklim değişikliğine uyum konusunda özellikle peyzajı bütünleştirdiği alanlarda çalışmalarına devam eden bir tanek. Problemler zaten büyüdükçe daha interdisipliner çalışmalarda e, önem kazanıyor. E, Aynen, bu öyle. konuda bu konudaki çok iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Projeyi bir tekrar etmek gerekirse e, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında yağmur hasadı yoluyla iklim değişikliğine uyum projesi adını taşıyor. Çankaya Belediyesi ile beraber. E, Peyzaj Araştırmaları Derneği bu projenin Türkiye ayağı, bir de Portekiz ayağı var yanılmıyorsam. İnsani Dünya Derneği Association for a Humanitarian World. E, biraz detayına girmeden önce proje nasıl ortaya çıktı? Sizi bir yerel yönetimle beraber bu projeye yönelten neydi? Bu sebepleri biraz konuşalım. E, aynen ya yani proje yerel yönetim desteği ve sivil toplum diyaloğunun desteğini aldığı için tam bir diyalog projesi oldu diyebiliriz. İlk ortaya çıkış noktası da aslında hepimizin en temel problemi kuraklık. Çankaya Belediyesi'nin de kuraklık temelinde hazırladığı çözümler üzerine hazırladığı çalışmaları olduğunu biliyorduk. E, Peyzoz Araştırmaları Derneği'nin de bundan önceki yaptığı projede zaten doğal bitkilerle Çankaya Parkları'na yönelik bir projeydi. E, dolayısıyla hani zaten bir belirli bir proje geçmişleri vardı ve böyle bir e, açıp çağrı olması hepimizi heyecanlandırdı. Hep beraber masaya oturduk ve tek tek sorun ağaçlarımızı oluşturarak kuraklığa çözüm Üretmek için iklim değişikliğine yönelik bir proje, adaptasyona yönelik bir proje geliştirmek istedik. Dediğim gibi uyum giderek önem kazanacak konulardan bir tanesi. Çünkü baktığımızda bütün araştırmalar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin su konusunda giderek yaklaşan bir fiziksel su kıtlığına doğru gittiğini söylüyor. Ve maalesef bahsettiğimiz iklim değişikliği de bunu hızlandıran sebeplerden bir tanesi. Dolayısıyla her noktada bu konuya uyumla ilgili yapılacak projeler son derece önemli. Şimdi biraz projenin detaylarına gelelim. Bugüne kadar neler yapıldığı bu proje kapsamında. E, proje kapsamında ilk etapta biz Portekiz'den e, bizim için en doğru örnek diyebileceğimiz hatta yani herkes için doğru bir örnek alanı bulduk. E, bu İnsani dünyadan yani kendi arazilerinde. E, su tutma kapsamında tamamen çıplak bir araziyi vejetasyonla kaplayıp hani e, 4-5 yıl gibi kısa bir sürede e, hem yağmur suyu gölleri biriktirerek hem de araziyi doğal örtüsüne e, kavuşturarak e, çok iyi bir deneyim sergilemişler. Biz Portekiz ortağımızı bulduk. O yüzden onları öncelikle Ankara'ya davet ettik. Ankara'da da Çankaya parklarına belirlenen pilot bölgeleri ziyaretler gerçekleştirdiler. Bu kapsamda neler yapılacağına dair öneriler sunum var. Ee, daha sonra e, biz Çankaya Belediyesi'nden teknik personel, Teyze Araştırmaları Derneği'nden teknik personel ve bunun yanında 10 tane çiftçiyi, kadın erkek e, oranına eşit olmak üzere cinsiyet eşitliği de bizim için çok önemliydi bu projede. E, Portekiz'e hep beraber gittik. Burada yağmur suyu hasadını nasıl yapabileceğimize dair eğitici olmak üzerine eğitim programlarına katıldık. 15 gün eğitici eğitim programı oldu. Çişçiler de 3 gün arazi ziyaretlerine katıldılar. Ve daha sonra en son yaptığımız faaliyetimiz bu haftaki konferansımız oldu. Bu konferansımızın ardından da Portekiz'de yaptığımız eğitimin Ankara ayağına devam ettik. Bugün Hı -hı. de o nedenle saha gezilerindeydik, saha ziyaretlerindeydik. Hem konferansa evet. hem o konuya e, sonra değinmek istiyoruz zaten. Benim e, ilgimi çeken çiftçilerin de e, katılıyor olması oldu. Çünkü baktığımızda veriler zaten tatlıksu kullanımının çok e, yani yarısından fazlasının tarımsal kullanımla e, ilişkili olduğunu Hı -hı. söylüyor. Ve hem e, etkisi hem de etkilenen e, olarak da en öne çıkan gruplardan biri e, tarımla ilgili etkilerini de sürekli konuşuyoruz. Çankaya Belediyesi dediğimizde tabii hemen Belki akla kentle ilgili çözümler geliyor ama e, anladığım kırsalla ilgili de e, çalışmalar bu projede öne çıkıyor değil mi? Aynen öyle yani Çankaya Belediyesi'nin sadece 7 tane köyü var ve hepsi aslında hani uzakta olan yerleşimler ama e, onlarla itibatı kaybetmiş değil. hani Özellikle e, kırsala dokunmadan geleceğe bir adım atamayacağımızın farkındayız hem belediye hem dernek olarak. O yüzden buraya yerel halkın içerisinden insanları katmamız gerektiği bizim için çok önemli bir noktaydı ve şansı yok yani herhangi kente yaşayan bir insan gidip belki Portekiz'e kendi deneyimiyle de görebilir bu örnekleri ama hani kırsalda yaşayan bir insan bir destek el uzanmadan buralara gidip göremiyor ne yazık ki. O yüzden bizler de özellikle hani yönetim seviyesinden muhtarların da içinde yer aldığı ya da sadece kendi bahçesiyle uğraşan çiftçilerin de içinde yer aldığı 10 kişilik grubun bu projenin paydaşı olmasından çok mutluyuz ve doğru yere ulaştığını düşünüyoruz. Umarız e, o bölgelerde de e, uygulamaları yayılır. Şimdi bahsettik e, projenin isminde de e, geçiyor ama tabii dinleyicilerin kafasında henüz bir şey canlanmamış olabilir e, yağmur hasadı dediğimizde biraz yağmur hasadının ne olduğu ile ilgili detaylara giderim mi? Hı hı tabii e, yağmur hasadını tabii tek bir kelimeyle açıklamak mümkün değil ama e, kısacası bu çıplak toprağın e, suyu Kaybedip yani suyun erozyon şeklinde toprağa zarar vermesini engellemek için e, suyu toprağa yedirmek e, şeklinde e, söyleyebiliriz. Yani toprakta suyu depolamak diyebiliriz yağmur hasadına. Hani bunu farklı yöntemlerle yapanlar da var ama bizim projede odaklandığımız tamamen doğal malzemeyle depolamak. Yani bir beton alan içerisine almak değil. E, kil gibi geçirimsiz yüzeylerin üzerinde e, depolamak suyu. Hı hı. Ve böylece e, yer altı sularını beslemek diyebiliriz kısaca. Çünkü hem yeraltı sularının kullanımının artmasıyla gelen bir baskı var. Hem de bahsettiğimiz gibi yağmur döngülerinin de giderek kuraklık yönüne gittiğini düşündüğümüzde bu önem kazanıyor. Benim de biraz inceleme fırsatım oldu. Belli kurallardan bahsediliyor. Yavaşlat, yaydır Hı. ve yedir gibi. Bunları incelediğimde yani bugüne kadar aslında bize anlatılan suyla ilgili ya da gördüğümüz suyla mücadele diyeceğim. Genelde öyle anlaşılıyor çünkü. Yöntemlerinden olduğu. Çokça farklı benim hemen aklıma gelen örnek geçtiğimiz sene Artvin'de yaşadığımız bir sel felaketi onu da programda konu almıştık. E, suyun sanki mümkün olduğunca toprakla az temas etmesini sağlayan böyle su otobanları e, kurulan ve daha sonra o suların da büyük rezervlerde toplandığı bir e, suyla e, ilişkimiz var aslında. Bu tam tersini söylüyor sanki yani suyu olduğunca yavaşlatmak e, olabildiğince hı hı. geniş bir bölgeye yaydırmak ve daha sonra onu toprağa yedirmek gibi kurallar var sanki değil mi arkasında? Evet kesinlikle. Yani e, su ile ilgili yönetim kararlarının merkezi bir noktadan değil her alan için e, küçük ölçekte çalışmalarla e, öncelikle yer alt sularını beslemek ve e, kentlerimize ne yazık ki yok ama geçirimsiz yüzeyleri olabildiğince uzaklaştırmak. Çünkü bir asfalta yağmur yağdığında onu ne yazık ki tutacak bir zemin olmuyor. Özellikle bu yüze yakışık dediğimiz yağmur suyunun olduğu en büyük noktalar yollar, binalar, bu yapısal alanların olduğu yerler. Ve biz bu kentlerde bunlar içerisinde yaşıyoruz. Ama toprak yüzeylere ihtiyacımız var ki yağmur suyunu tutabilelim. Yani illa bir göl oluşturmamız gerekmiyor yağmur suyuyla. Onu aküfere beslediğimiz, yani yeraltı sularını beslediğimiz zaman da aslında yağmur suyunu tutmuş oluyoruz. Çünkü bizim şu anda yeraltı su kaynaklarımız azalıyor. E, tamamen geçirimsiz yüzeylerle kaplı şehirlerde yaşıyoruz. Ve yağmur sularını ayrıca direne ederek başka bir bölgeye tamamen okyanuslara gönderiyoruz. Elimizdeki kaynağı israf etmiş oluyoruz hiçbir şekilde kullanmadan. E, tam su döngüsünü tamamlayamamış oluyoruz. Yağmur suyu baktığımızda çok değerli bir kaynak aslında çünkü dediğiniz gibi biz onu direne edip denizlere okyanuslara gönderdiğimizde e, içerdiği tuzdan dolayı kullanılamaz bir su haline e, geliyor. E, ya da kullanmadan önce e, bazı işlemler yapmanız gerekiyor ama e, yağmur suyu aslında çok önemli biraz neden yağmur suyunun önemli olduğundan da bahsedebilir miyiz? Evet, yağmur suyu özellikle doğal tatlı sular içerisinde en az su sahip ve bu nedenle bitkiler için çok faydalı. İçerisinde sülfür ve nitrojen gibi besleyici maddeler var. O yüzden bitkiler için doğal bir gübre. Kalsiyum, karbonat ve magnezyum içermediği için de ayrıca çamaşır yıkama ve yemek pişirme için de çok kaliteli bir su. Ve tamamen ücretsiz bir kaynak, herhangi bir maliyeti de yok. Doğru. Bu, bütün bu e, sebeplerden dolayı aslında neden yağmur suyunu daha fazla tutmak ve e, doğal döngülerin içinde tutmamız gerektiğini de anlayabiliyoruz. Dediğiniz gibi şehirlerde en ufak yağmurda e, büyük şehirlerin ne hale geldiğini maalesef e, görüyoruz. E, suyun toprağa evet. değeceği herhangi bir nokta kalmadığı için e, kentlerin içerisinde de bu gibi uygulamaların daha öncelikle alanların açılması tabii. Daha sonra da bu uygulamaların artmasını dileyelim. E, konferanstan ve bugünkü e, etkinliklerden de bahsetmek istiyoruz ama İstiyorsanız önce kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra sizinle olan sohbetimize devam edelim. Müge Tokuş Coşkun'la sohbetimize müzik arasından sonra devam edeceğiz. Şimdi İnti Liman'den dinliyoruz. Tinku. Si matai kuni ñanytai va chay pulla nila Si matai kuni ñanytai va chay pulla nila Situ, tu, si situ, si quisitú, ñañitay, si İnti İlmaniden dinledik. Tinku Peyzaj Araştırmaları Derneği'nden Müge Tokuş Coşkun'la olan sohbetimiz devam ediyor. Son dönemdeki iklimde uyum konusundaki güzel projelerden birini yağmur hasadı yoluyla iklim değişikliğine uyum projesini konuşuyoruz. Projenin geçmiş adımlarını dinledik programın ilk yarısında. 3 Ekim'de de bir konferans vardı proje kapsamında. Bunda neler konuşulduğuyla devam edelim isterseniz. <Gülüyor> Konferansımızda yerel yönetimlere yönelik bir çözüm önerisi sunmak istedik aslında ilk oturumda özellikle bu nedenle iklim değişikliği ve yerel yönetimler başlığımız hakimdi bu konuda çalışan uzman hocalarımız farklı üniversitelerden konuşmalarını yaptılar. E, i̇kinci bölümde de daha uygulama detayına girip Türkiye'den ve dünyadan yağmur asadığı konusunda nasıl örnekler yapılmış, ülkemizde neler yapılıyor ve neler yapılmalı üzerine bir konferans gerçekleştirdik. Ciddi katılım oranı da çok yüksek, herkesi mutlu eden bir konferansımız oldu. Yanılmıyorsam Buğday Derneği'nden de bir katılım vardı. Emre Ronan'ın ismini aynen. gördüm. Konferansın içerisinde kendisiyle çok sık proje yapma imkanımız buluyor. Su konusunda da daha önce konuk olmuştu zaten bizlere. Şimdi konferanstan da sonra tabii akla gelen bundan sonraki adımlar neler? Çünkü uygulamada bunların bir an önce insan tabii görmek istiyor. Bundan sonraki adımda belediyenin neler yapacağından veya çiftçilerin neler yapmayı düşündüğünden sizin bugüne kadarki gözlemlerinden onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet. Belediye bu konuda özellikle su tutmaya yönelik bir park yapmak istiyor. Öncelikle böyle başlamak istiyor ama bunlar tabii çok büyük adımlar. Ve hani yerel yönetimlerle daha kısa vadeli seçimlerle bizim getirdiğimiz yerler oluyor. Ama hani bu konuda çalışmalarına başlamış durumda belediye. Su tutmaya yönelik bir park konsepti hazırlıyor ve çiftçiler de orada öğrendikleri, yani daha çok... Da Soruna yönelik çözümler diyeyim. Erezyon alanlarında o erezyonu önlemek için kısacık mı, küçük müdahalelerle neler yapılabilir? Hani hendekler nerelere oluşturulmalı? Ya da hani su tutma gölleri, kontrol setleri nerelere yapılmalı gibi artık çiftçilerle biz kontrol seti konuşabiliyoruz. Hendekin ne olduğunu anlayabiliyorlar. Yani su tutma konusunda bir e, temel bilgi düzeyine ulaştılar. Ve bundan sonra da belediyenin de desteğiyle daha da ileriye gideceklerini düşünüyoruz. Onların da çalıştıkları, yaşadıkları bölgede bir alan belirlendi. Belediyenin sınırları içerisinde olan ve bu konuda çalışmalara başlamış durumdalar. Bu uygulamalar da aslında hayata geçtikçe bunları da inşallah tekrar konu almak isteriz tabii. Hem evet. dinlemek isteriz, belki çiftçilerle konuşma şansımız olur. E, tabii bizim her programda e, biraz da dinleyiciler neler yapabilir e, sorusuyla her zaman e, bitirmek istiyoruz. E, bu ile ilgili e, sizin paylaştığınız çok güzel grafikler vardı. Bunlara e, ulaşmayla ilgili de e, bir yönlendirme yapabiliriz. E, dinleyenler bu konuyla ilgili neler yapabilir? Bu konuyla ilgili öncelikle yağmur, suyu, hasadı nedir bunu öğrenmek gerekiyor. Bizler bu kapsamda proje kapsamında infografik içeren bir broşür hazırladık. Ama bu yeterli değil tabii. Bunu daha proje kapsamında öğrendiğimiz her şeyi detaylı bir rehber kitapta çipte e, olarak basacağız. Bunları da bizim web adresimizi takip ederek ya da padorp.tr'den takip ederek e, ulaşabilirler. Çıkacak olan rehber kitaba ve aynı zamanda bir yağmur günü etkinliği de yapmaya e, hedefliyoruz Çankaya Belediyesi ile birlikte Kasım ayı içerisinde. Bu da hani parklarda, Kulu Park'ta olacak büyük ihtimalle. Oralarda da katılıp bu materyalleri bizden de temin edebilirler. Öncelikle bilinçlendirme ama sonrasında suyu nasıl sahip çıkarız? En önemli noktası bu suyu nasıl e, tutarız, nasıl yeraltı sularını besleyebiliriz bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor hepimizin. Hı hı. E, yerel yönetimle siz de zaten e, Çankaya Belediyesi'nde de projenin koordinasyonunda görev alıyorsunuz. Hı hı. Aslında e, sivil toplumun yerel yönetimlerle bunları ortaklaşa yapması çok önemli. E, dolayısıyla evet. aslında buradan da yerel yönetimlerden talep edilmesi konusunda da e, bu gibi çalışmaların e, yani çok güzel bir örneği de e, var. Eminim siz de yardımcı olabilirsiniz. Bu konuda yol göstermeyle Her alakalı evet, evet. farklı şehirlerde ya da kırsalda bu programı dinleyip benzer bir projeyle yerel yönetimine gitme konusunda da bir çağrı olarak alabiliriz bunu siteyi tekrar hatırlatmak gerekirse pad.org.tr üzerinden yanılmıyorsam bu konuyla hı hı. ilgili hazırlanan broşürlere grafiklere ulaşabilirler hı. hazırladığınız yağmur günü etkinliğiyle ilgili de biz de takipte olup programımızda biz de duyurmak isteriz ve tekrar çok teşekkür ederiz hem bu projeye olan katkılarınızdan dolayı hem de bugün bizlere konuk olduğunuz için yağmur hasadı gibi önemli bir konuda iklim değişikliğiyle uyum konusundaki önemli bir konuda verdiğiniz değerli bilgilerle biz de bunları paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Müge Hanım. Ben de çok teşekkür ederim her türlü katkılar için. Evet, programı her hafta olduğu gibi yüz ekolojik pazarlarımızı sizlere duyurarak kapatalım. Bugün Bakırköy'de cumartesi günü, Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüz ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e de teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.